Merhaba arkadaşlar, bu ünitede bilimin temel fiziksel işlevi olan gözlem, deney ve ölçmeden bahsedeceğiz. Gözlem, bir gözlem önermesinin ifade ettiği bilgiye erişmeyi sağlayabilen bilimsel bir yöntemdir. Gözlem sonucunda gözlemle sınanan önerme doğrulanırsa, bu önermenin bilgisine ulaşılmış olur. Gözlem sonucunda gözlemle sınanan önerme yanlış çıkarsa, gözlem önermesinin değillemesi olan önerme doğrulanmış olur. Buna göre, her gözlem önermesinin değillemesi de bir gözlem önermesi olur. Gözleme yol açan sözü çeşitleri 5'e ayrılabilir. 1. T anında ve U yerinde F nesne dizgesi türünde bir nesne dizgesi var mıdır? 2. A nesne dizgesi T anında U bölgesinde bulunuyor mu? 3. T anında U yerinde bulunan A nesne dizgesi F özelliğini taşıyor mu? 4. T anında U yerindeki A nesne dizgesi F belirlenebilir özelliğinin değeri olan hangi belirlenmiş özelliği taşır? 5. A nesne dizgesinde U yerinde ve T1-T2 zaman aralığında hangi F olayı meydana geliyor? Şimdi bu gözlem durumlarının her birine bir örnek verelim. Birincisi, T anında ve U yerinde F nesne dizgesi türünden bir nesne dizgesi var mıdır? Örneğin, 23 Eylül 1846 tarihinde yani T anı ve Fransız astronom Leveria'nın hesapladığı koordinatlarda yani U yeri güneşin bir gezegeni yani bir F nesne dizgesi bulunuyor mu? Bu sorunun iki olanaklı cevabı şunlardır. 23 Eylül 1846 tarihinde ve Fransız astronom Leverian'in hesapladığı koordinatlarda Güneş'in bir gezegeni vardır. 23 Eylül 1846 tarihinde ve Fransız astronom Leverian'in hesapladığı koordinatlarda Güneş'in bir gezegeni yoktur. Dikkat edilirse buradaki her iki yanıtta birer gözlem önermesidir ve bu yanıtlar bu sorunun ön dayanaklarını oluşturur. İkinci olarak A nesne dizgesi T anında U bölgesinde bulunuyor Şimdi Neptün gezegeninin astronomlarca tanınan yani kimliği bilinen bir nesne dizgesi olduğunu kabul ederek bir yıl sonra yapılan bir gözlem durumunu düşünebiliriz. Neptün gezegeni A nesne dizgesi 23 Eylül 1847 tarihinde yani T anı ve Fransız astronom Leverie'nin hesapladığı koordinatlarda yani U yeri bulunuyor bu sorunun da, bir önceki soruda olduğu gibi gözlem önerbest olan iki cevabı vardır. Neptün gezegeni 23 Eylül 1847 e tarihinde Fransız astronom Leuverie'nin hesapladığı koordinatlarda bulunuyor. Neptün gezegeni 23 Eylül 1847 e tarihinde Fransız astronom Leuverie'nin hesapladığı koordinatlarda bulunmuyor. Dikkat edilirse, bir önceki sorunun ön dayanaklarına ek olarak, Neptün gezegeninin anılar tarafından tanınıyor olması bu sorunun ön dayanaklarını oluşturmaktadır. Şimdi, benzer şekilde diğer sorulara da birer örnek verecek olursak. T anında U yerinde bulunan A nesne F özelliğini taşıyor mu? Örneğin, bir T anında ve bir U yerinde kapalı kaptaki bir gazın basıncı, yani F yerine bir özelliği var mıdır? Kaba bağlı bir manometre, yani basınç ölçer olduğunu ve bu basıncı bu manometre sayesinde gözlemleyebildiğimizi düşünelim. Bu durumda yine bu sorunun iki olmaklı cevabı vardır. Bu T anında ve bu U yerinde kapalı kaptaki bu gazın basıncı vardır. Bu T anında ve bu U yerinde kapalı kaptaki bu gazın basıncı yoktur. Dikkat edilirse ikinci sorunun ön dayanakları ve söz konusu gazın T anında U yerinde bulunması bu sorunu ön dayanaklarını oluşturur. 4. T anında U yerindeki anesne dizgesi F belirlenebilir özelliğinin değeri olan hangi belirlenmiş özelliği taşır? Örneğin, bir T anında ve bir U yerinde kapalı kaptaki bir gaz kitlesi hangi belirlenmiş basınç özelliğini taşır? Yine, kaba bağlı bir manometreden yararlanarak bu T anında ve bu U yerinde kaptaki bu gaz kitlesinin örneğin bir atmosfer basınç olma özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Dikkat edilirse bu sorunun tüm oranaklı cevaplarının birer gözlem önermesi olması bu sorunun ön dayanakları içinde yer alır. Son olarak A dizgesinde U yerinde ve T1-T2 zaman aralığında Hangi F olayı meydana geliyor sorusunu göz önüne alalım. Bu soruyu örnek, örneklemek için kapalı kaptaki bir gaz kitlesinin bir U yerindeki basıncının T1 anındaki bir atmosfer basıncı olma nesne durumundan T2 anında iki atmosfer basıncı olma nesne durumuna geçişini düşünebiliriz. Yalnız gaz kitlesinin nesne durumu yalnız basıncı değil hacim ve mutlak sıcaklığı da kapsar. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte D1 durumundan D2 nesne durumuna geçiş bir olay tipini tam olarak değil, kısmi olarak belirler. Sonuç olarak olaya kısmen belirlenmiş bir olay, daha net olarak kısmen belirlenmiş bir basınç olayı denir. Gözlem kavramına ilişkin bilim felsefesinde metodolojik, ontolojik ve epistemolojik olmak üzere üç tür sorunla karşılaşılmaktadır. Metodolojik sorunlar, hangi türden bilimsel işlemlerin gözlem sayılabileceği, hangi olayların gözlenilebileceği ile ilgili sorunlardır. Ontolojik sorunlar, gözlemlenen nesnelerin varlığı veya yokluğuna ilişkin sorulardır. Epistemolojik sorunlar, gözlemsel bilgi ile gözlemsel olmayan bilginin doğası, bu bilgiler arasındaki benzerlik veya farklarla, İkinci başlığımız deney. Deney, koşulları deneycinin müdahalesi sonucunda belirlenmiş bir gözlemdir. Deneyci, deneyi yapan bilim insanı veya bilim insanı ekibidir. Deneye yol açan soru koşulludur. Bu şu anlama gelmektedir. Önce deneyci, deney koşulunun yerine gelmesini sağlayan bir müdahalede bulunur. Sonra da müdahalesinin sonucunu gözlemler. Deneye yol açan sorularda 5 çeşide ayrılabilir. Bu soru çeşitlerini örneklerde inceleyelim. 1. A1 hidrojen gazı kitlesi T1 zamanında U yerinde oksijenle tepkimeye girerse, tepkimenin bittiği T2 zamanında U yerinde bir su kitlesi var olacak mı? 2. A cismi T1 zamanında u bu yerinde bulunup serbest düşmeye başlarsa, A cismi T2 zamanında U yerinde bulunur mu? 3. A nesne dizgesi bir metal kitlesi olup U yerinde T1-T2 zaman aralığında yeterince ısıtılırsa A nesne dizgesi U yerinde T1-T2 zaman aralığında genleşir mi? 4. A taşı T1 zamanında 44.10 metre yüksekliğindeki bir kulenin tepesinden düşmeye başlarsa çarpmadan hemen önceki hızı 29.43 metre bölü saniye midir? 5. Sabit sıcaklık derecesinde A gaz kütlesinin hacmi t 1 2 zaman aralığında 1 litre hacimden 0.5 litre hacmi geçerse A gaz kütlesinde t1-t2 zaman aralığında hangi basınç olayı meydana gelir? Dikkat edilirse buradaki birinci, ikinci ve üçüncü sorular. A nesne dizgesi T1 zamanında D1 nesne durumunda ise A nesne dizgesi T2 zamanında D2 nesne durumunda olur mu? türünden sorulardır. Dördüncü soru T1 zamanında U yerindeki A nesne dizgesi T2 zamanında F belirlenebilirinin bir değeri olan F yıldız belirlenmiş özelliğini taşır mı? türünden bir soru olup en genel biçimi yine bir önceki soru türüdür. Beşinci soru Ahneste dizgesinde T1 T2 zaman aralığında F yıldız F1 yıldızdan F2 yıldıza geçiş tipinden bir G olayı meydana gelirse Ahneste dizgesinde T1 T2 zaman aralığında hangi G olayı meydana gelir türünden bir sorudur. Buradaki F değişkeni bağımsız değişken veya kontrollü değişken, G değişkeni ise bağımlı değişkendir. 3. olarak ölçme. Ölçme Gözlem ya da deneye konu olan nesne dizgelerinin niceliklerine sayısal değer verme işlemidir. Nesne dizgelerinin belirlenebilir özelliklerinin altında belirlenmiş özellikleri veya değerleri vardır. Bu değerler arasında çoğu kez bir sıralama bağıntısı vardır. Bu sıralama bağıntıları dairesel sıralama bağıntısı veya doğrusal sıralama bağıntısı şeklindedir. Dairesel sıralama bağıntısı... Örneğin, renk belirlenebilirliğinin değerler arasında renk benzerliğine dayalı bir sıralama bağıntısı vardır. Her renk tonu kendisine benzerdir. Dolayısıyla bu bağıntı yansımalıdır. Bir renk tonu ikincisine benzerse, ikincisi de birincisine benzerdir. Dolayısıyla bu bağıntı bakışımlıdır. Bir renk tonu ikincisine ve ikincisi de üçüncüsüne benzerse, Birincisi üçüncüsüne benzemeyebilir. Örneğin mavi tonlar mor tonlara, mor tonlar da kırmızı tonlara benzemelerine karşın mavi tonlar kırmızı tonlara benzemez. Dolayısıyla bu bağıntı yetişli değildir. Renk benzerliği sıralaması bir daire biçimindedir. Kırmızı tonlar turuncu tonlara, turuncu tonlar sarı tonlara, sarı tonlar yeşil tonlara, yeşil tonlar vesaire şeklindedir. Ve arda arda gelen renk tonları birbirine benzediğinden bir sıralama bağıntısı oluştururlar. Bu nedenle bu sıralamalara dairesel sıralama denir. Bir belirlenebilir özelliğin değerler arasındaki sıralama bağıntısı bir benzerlik ise bu belirlenebilire bir niteliksel özellik, kısaca bir nitelik denir. Örneğin renk belirlenebilir bir niteliktir. Değerler arasındaki sıralamanın büyüklük derecesine dayandığı belirlenebilirlere ise niceliksel özellik, kısaca nicelik denir. Örneğin sertlik, sıcaklık, uzunluk, zaman, kütle, ağırlık, elektrik yükü vesaire birer niceliktir. Şimdi doğrusal sıra vansını ele alalım. Örneğin F1 nicelik ve F1 ve F2 F niceliğinin iki farklı değeri ise bu değerler arasındaki büyük olma veya küçük olma bağıntısı bir sıralama bağıntısıdır. Bir nicelik değeri kendinden büyük olamaz. Dolayısıyla büyük olma bağıntısı yansımasızdır. F1 F2'den büyük ise F2 F1'den büyük değildir. Dolayısıyla bu bağıntı bakışımsızdır. F1 F2'den büyük ve F2 de F3'den büyük ise F1 F3'ten büyüktür. Dolayısıyla bu bağıntı geçişlidir. Yukarıdaki koşulları yerine getiren bir sıralanma bağıntısına doğrusal sıralanma bağıntısı denir. Buna göre, bir belirlenebilir özelliğin nicelik olmasının gerek ve yeter koşulu, bu belirlenebilirin değerlerinin arasında bir doğrusal sıralanma bağıntısının bulunmasıdır. Herhangi bir niceliğin değerlerinin yukarıdaki koşulları yerine getirmeleri, bu değerlerle reel sayılar kümesi ve ya reel sayıların bir alt kümesi arasında birebir bir fonksiyon ...olduğu anlamına gelir. Herhangi bir niceliğin değerleri ile... reel sayılar kümesi... ...veya reel sayıların bir alt kümesi arasında... ...birebir en az bir fonksiyon varsa... ...bu fonksiyonun değeri... reel sayılar... ...argümanı ise... ...nicelik değeridir. Örneğin... ...f niceliğinin bir değeri... ...f1... R bir sayı sayı olmak üzere bu fonksiyon şu şekilde ifade edilebilir. F1 fi f altındaki görüntüsü R'dir. Bu sayısal değer fonksiyonlarından yararlanılarak dört çeşit ölçek tanımlanabilir. Oran ölçeği, aralık ölçeği, sırasal ölçek ve adlandırıcı ölçek. oran ölçeği F1 belirli bir ölçme birimini örneğin metre belirleyen bir ölçek fonksiyonu FI herhangi bir ölçek fonksiyonu örneğin santimetre olduğunda A'nın FI altındaki görüntüsü eşittir K çarpı A'nın F1 altındaki görüntüsü eşitliğini sağlayan bir K reel sayısı vardır. Dönüştürme fonksiyonları bunun içinde olan mecaddikleri oran ölçeğinde nicelikler denir. Uzunluk, zaman süresi, kütle, hız, kuvvet ve benzeri nicelikler oran ölçeğindeki niceliklerdir. Uzunluğu 5 metre veya 500 santimetre ve 20 metre veya 21 santimetre olan iki çubur uzunluklarının sayısal değerlerinin oranı sabittir ve bu oran 4'tür. Dolayısıyla uzunlukların oranı ölçek fonksiyonlarından bağımsızdır. Oran ölçeğinde olan neceliklerin uzunlukları toplanabilir. Örneğin, 1 metre uzunluğuyla 25 santim uzunluğunun toplamı 1.5 metre uzunluğuna eşittir. Aralık ölçeği K herhangi bir pozitif reel sayı ve L herhangi bir reel sayı olmak üzere A'nın F'i altındaki görüntüsü eşittir. K çarpı A'nın F1 altına görüntüsü artı L biçimindeki dönüştürme fonksiyonları ile ifade edilen niceliklere aralık ölçeğindeki nicelikler denir. Örneğin sıcaklık aralık ölçeğinde bir niceliktir. Örneğin 25 santigrat derece ile 30 santigrat derecenin Fahrenheit karşılığı 77 ve 86'dır. Oysa 25'in 30 oranı 77'nin 86'ya oranına eşit değildir. Dolayısıyla sıcaklık, oran ölçeğinde bir nicelik değildir. Sırasal ölçek Sertlik, parlaklık gibi niceliklerin değerler arasında doğrusal sıralama bulunmakla birlikte bu nicelikler ne oran ölçeği ne de aralık ölçeği türünden niceliklerdir. Bu nicelikler sırasal ölçekteki niceliklerdir. Örneğin, farklı minerallerden oluşan iki parçayı birbirine sürttüğümüzde birincisi ikincisini çizer ise birincisinin ikincisinden daha sert olduğunu, çizmez ise aynı sertlikte olduklarını söyleriz. Bu şekilde katı parçaları az sert olandan çok sert olana doğru sıralayabiliriz. Adlandırıcı ölçek Bir okulun öğrencilerine okul numaraları, bir ülkenin vatandaşlarına kimlik numaraları verilmesinde kullanılan necelikler adlandırıcı yani nominal ölçekteki neceliklerdir. Bu numaralar aynı nesnelere farklı numara ve farklı nesnelere aynı numara verebilmek şartıyla istenildiği şekilde değiştirilebilir. Bu olarak neceliklerin ölçülmesini ele alalım. A1 nesne dizgesi F ise belirlenebilir bir necelik olmak üzere ölçme A nesne dizgesinin T zamanında ve U yerinde F niceliğinin hangi değeri taşıdığının gözlem veya deney ile saptaması işlemidir. Burada şu iki koşul yerine gelmelidir. 1- T zamanı ve U yeri taşınılan değerin tek olmasını sağlamalı. 2- Ölçme yapan bilim insanı gözlem veya deney sonucunu bir birim kullanarak belirtmelidir.